1131, numaralı konu, Ebu Höreyre, Enes ve Adi bin Hatim'in, Eşab'ın Hazreti Peygamber'in arkasında kıldıkları namaz hakkındaki sözleri, evet, Ebu Höreyre'ye, Hazreti Peygamber böyle mi namaz kıldırıyordu, diye sordum, Ebu Höreyre, benim namazımda hoşunuza gitmeyen kısımlar var mı, dedi, hayır, senden sadece Peygamber'in namazını sordum, dedim, Ebu Höreyre, evet, Peygamber böyle kılardı ve biraz daha kısa yapardı, onun ayakta durması, müezzinin minareden inerek safa gelmesi kadar sürerdi, dedi.